94.9 Açık Radyo'da, Açık Yeşil'de bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin, dinleyicilerimiz Rıfat ve Gülser Turhan'a, destekçilerimize teşekkür ederek başlıyoruz. Bugün Ömer Madra izinli, bu hafta bildiğiniz gibi Açık de ve ben yalnızım. Ve bugünkü Açık Yeşil'de referanduma sadece dört gün kala, anayasa değişikliği referandumuna, Dört gün kala e, biz de açık yeşil olarak ilk defa referandum tartışmalarına bir e, girelim dedik. E, referandum tartışmalarıyla ilgili e, çevrecilerin, ekolojistlerin e, çok yoğun tartıştığı bir mesele e, var. E, aslında medyada e, ana tartışmalar içerisinde pek buna e, rastlamıyor olabilirsiniz ama e, çevre hareketi e, bu tartışmayı çok yoğun bir şekilde yapıyor. Nedir bu tartışma? Bu tartışma e, anayasa değişiklik paketinde 125. maddenin 4. fıkrasına eklenen bir hüküm. Bu hükümde e, yargı yetkisi hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz diye bir e, ek cümle e, daha doğrusu cümle parçası ekleniyor ve bunun da çevre davalarını Olumsuz yönde etkileyeceğine dair yorumlar yapılıyor hukuk çevreleri tarafından özellikle de çevre davalarını bugüne kadar en çok yürüten hukukçulardan biri olan eski İzmir Barosu Başkanı Noyan Özkan'ın bir yazısıyla başladı bu tartışma. Temmuz ayında yayınladığı çevreciler başını kuma gömüyor dediği bir yazısı vardı. Ve bu değişikliğin bundan sonra çevre davalarını imkansız hale getireceğini, daha doğrusu çevre davalarını kazanmayı imk imkansız hale getireceğini söylüyordun Noyen Özkan. Bunun üzerine de farklı görüşler ortaya çıktı. Şimdi biz de bugün açık yeşilde çok iyi de bilmediğimiz bu konuyu kendi başımıza konuşmak bir anlam taşımadığı için konuyu en iyi bilen hukukçulardan ikisiyle çevre davaları konusunda hem uzman hem de çok deneyimli iki hukukçuyla görüşeceğiz sırayla ikisine bağlanacağız. Önce avukat Yakup Okumuşoğlu ile görüşeceğiz. Ardından da Arif Ali Çangı'yla. ile Yakup Bey günaydın. Günaydın. Ee, Yakup Okumuşoğlu hattımızda kendisi özellikle Karadeniz'deki e, HES'lere karşı açtığı davalarla ve kazandığı davalarla çok iyi tanınıyor. Biz de daha önce kendisini Açık Yeşil'e bu konuyla ilgili konuk etmiştik. Şimdi bu e, yerindelik denetimi meselesinin e, nasıl bir etki edeceği konusundaki yorumunu sorarak başlayalım. Bu maddeyi ben kısaca bir kez daha söyleyeyim. 125. maddede yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimiyle sınırlıdır diye bir cümle var aslında şu anki anayasada. Ama buna yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimiyle sınırlı olup hiçbir surette yenilik denetimi şeklinde kullanılamaz diye bir cümlecik ekleniyor. Bu ne anlama geliyor Yakup Bey? Şimdi e, bizim idari yargılama usul kanunumuzun ikinci maddesinde de vardır. İdari yargının e, hukuki e, denetimle e, sınırlı olduğuna dair e, bir cümleden de e, ibaret bir konu var. E, Anayasanın 125. maddesinde de e, yargı etkisinin hukuki denetimle sınırlı olduğuna dair bir düzenleme var. Şimdiye kadar e, bizler açmış olduğumuz davalarda, ee, hukuki denetim e, yaptırdık mahkemelerin netice itibariyle ve hukuki denetim sonucunda bir takım kararlar elde ettik e, çevrelerine. Şimdi e, idari işlemlerin 5 e, ana unsuru var e, onlar e, yeki, şekil, sebep, konu, maksat e, unsurlarıdır ve bütün idari işlemlerde bu unsurların tamamı bulunur e, ve bunun yanında bir de e, idarenin yapmış olduğu her işlemin aynı zamanda da kamu yararına uygun olması gerekliliği vardır ee, anayasa e, bu kamu yararına da e, uygun olması noktasında işte e, birilerinin benim e, görüşüme göre e, bir yerindelik e, denetimi konusu da e, gündeme gelebilmektedir e, benim fikrime göre. E, Aksi takdirde idari yargı çok şekli bir denetim, hukuki denetim yapmış olurdu. Yani yapılan idari işlemin yetkilisi tarafından yapılıp yapılmadığı, şekil unsurlarına uyulup uyulmadığı, amacının ne olduğu gibi, sebebinin ne olduğu gibi konulara bakar. Ve bunlarda herhangi bir unsur yönünden bozukluk, bir aksaklık olmadığı yönüyle de mahkemeler bir karar verirlerdi. Ve bu çok şekli bir inceleme olurdu. Yani ee, kamu yararını e, göz önüne alan kararlarda yerindelik denetimine mi girilmiş oluyor kısmen? E, benim fikrime göre kısmen yerindelik denetimine girilmiş oluyor e, kamu yararı kavramı e, üzerinden. E, kamu yararı konusu da e, bizim davalarımızın esaslı e, sebeplerinden bir tanesidir gerçekten de. Yani bizler e, herhangi bir e, idare işleme karşı dava açtığımız zaman hem yetki şekil sebep konu yönünden, maksat yönünden e, eleştirilerimizi yaparız. Hem de yapılan işlemin e, kamu önünde yararına olmayan, Söyleriz. E, mahkemeler ve işte bilirkişiler de e, bu konular üzerinde dururlar e, hem de e, kamuya, e, kamu yararına uygun bir işlem edilip edilmediği yönüyle de e, değerlendirme yaparlar. Bu yönüyle e, kamu yararı konusuna girildiği anda yerindelik denetimiyle de e, karşı karşıya gelindiğini düşünüyorum ben. Peki siz Şimdi, daha önceki bir konuşmamızda şey demiştiniz, e, karşı taraf biz dava açtığımızda siz yerindelik denetimine giriyorsunuz diye itirazda bulunduğu oluyor. Evet. Bunu da etkileyecek evet. mi bu değişiklik? E, elbette zaten e, şimdi e, biz e, daha dilekçelerimizin pek şey olsun da hani bunun uygulamasının e, mevcut somut davadaki yapıldığı şekilde değil fakat şu şekilde olması gerektiğini de söylüyoruz ediyoruz. E, yani uygulamanın yanlış yapıldığını ileri sürdüğümüz davalarımız oluyor. Uygulamanın yanlış yapıldığını ileri sürdüğümüz davalarda karşı taraf e, mevzuatta e, düzenlemenin bu şekilde olduğunu ee, bizlerinde e, olmayan e, bir talepte bulunduğumuzu, bunun yenilik yönetimi içerisine girdiğini falan iddia ediyor. Fakat mahkemeler ise e, kamu yararı kavramı üzerinden e, gidip e, bizim taleplerimizin e, pek çok kere e, kabul edilmesiyle sonuçlanan kararlar verebiliyor. Şimdi bu noktada dolayısıyla benim fikrime göre kamu yararı kavramı ıı, yenilik denetimiyle doğrudan doğru ilgisi olan bir konu olacaktır. Ve ıı, bu konuda da mahkemelerin ıı, yenilik denetimiyle ilgili ıı, kıstas ıı, anayasaya girdiği anda ıı, değerlendirmeleri farklı olabilecektir. Yani hakime de değişebilecektir bu konu ve idari yargı içerisinde çelişkili kararların da çıkmasına zorluk olacaktır. Ve en üst noktada belki Danıştay'ın ıı, bir içtihat ıı, oluşturulmasına kadar gidecektir. E, konu ama diğer yandan e, bu anayasaya yenilik denetiminin e, kesinlikle yapılamayacağı noktasındaki e, e, eklenti nedeniyle e, bir yasal düzenleme de e, yapılabilecektir benim fikrime göre e, çünkü yenilik denetiminin ne olduğu ne olmadığı e, çok da belli değildir dolayısıyla anayasaya bu e, metnin girmesinden sonra e, yenilik denetimi ile ilgili olarak bir yasal e, Değişiklik de yapılabilir veya e, idari yargılan usul kanunu ikinci maddesine yenilik yönetiminin ne olup ne olmadığı yönünden de e, bir e, e, e, eklenti yapılabilir. ve Böylece de konu <gülüyor> yargı açısından e, iyice spesifikleştirilebilir. Ve, e, dolayısıyla da pek çok davanın önü e, daha baştan e, tıkanabilir diye düşünüyorum. Peki siz e, Noyan Özkan'ın yaptığı e, yoruma yani bütün çevre davalarının Kaybedileceği bu değişiklik yüzünden yorumuna katılıyor musunuz? Hayır. O yoruma tam anlamıyla katılmıyorum. Bütün çevre davalarının kaybedilebileceği şeklindeki bir yorum. Bence çok iddialı bir yorum ama pek çok çevre davasında bu konu gündeme geldiğinde hakikaten olumsuz sonuçlanabilecektir. Ama tümü için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Evet. Ama mesela özelleştirme davalarında veya imar planı davalarında özellikle sıkça yerindelik denetimi bence bizim karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki ee, getirilen itirazlardan bir tanesi yani bu değişikliğin e, yerindelik denetimi cümlesinin anayasaya girmesinin bir şey değiştirmeyeceğini söyleyen itirazlardan bir kısmı bu kuralın zaten idari hukukta olduğunu İdari Yargılama Kanunu mu? Ben tam doğrusunu söyleyemeyebilirim ama orada da bu cümlenin aynen bulunduğunu, bunun bir de anayasada zikredilmesinin bir şeyi değiştirmeyeceğini söylüyorlar. Evet. Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi idari Yargılama Usul Kanunu'nun ikinci maddesinde idari yargının hukuki denetimle sınırlı bir yargılama yapılacağına dair bir madde var. Yani aksi olarak işte yerindelik denetimi yapılamaz denilen bir şey yok. Şimdi yerindelik denetimi ne olup ne olmadığı konusunda zaten pek çok tartışma yapılabilir. Nedir yerindelik denetimi? Aslında yerindelik... tabii hukukçu olmayan bizler bunu tam anlayamıyoruz. Yerindelik denetimi aslında idarenin yerine geçerek yargının idare yerine bir karar vermesini ifade eden bir kavram. Yani idarenin yürütmenin vermiş olduğu kavram ya da almış olduğu bir kararı iptal edip onun yerine e, hayır öyle değil böyle yapılması gerekir e veya şu şekilde yapılması gerekir şeklinde e, bir yaklaşımı ifade eden bir şeydir e, yerindelik denetimi fakat e, bunun e, hani bizde okulda öğretildiği şekliyle bu böyledir ama bunun e, hani bir yerlerde yazıldığı yerindelik denetimi şu şu şu şu şunu, şunu, şunu kapsar şöyle şöyle şöyledir, bu, bu şekilde ifade olur, olumur gibi bir e, durum olmadığı için yenilik denetimini bu noktadan yola çıkaraktan e, içini doldurmak çok e, kolay olsa gerektiği düşünüyorum ben. Anayasaya girdiği anda bu konu e, bir yasa ile e, yenilik denetiminin ne şekilde uygulanacağı, e, nasıl olacağı konusunda ayrıntılı düzenlemeye getirilebilir. ve Bu noktada da e, bizim açtığımız, yürütmekte olduğumuz pek çok dava bunda olumsuz etkilenebilir diye düşünüyorum. Peki Ama, bu, evet buyurun. Evet. Ee, ama e, Noyan Bey'in söylemiş olduğu gibi tüm çevre davaları şeklindeki bir yaklaşımda iddialı olur diye düşünüyorum. E, son olarak e, bir de e, daha siyasi taraftan yorumunuzu sorayım. Bu değişikliği e, AKP hükümetinin getirmiş olmasının, e, yani böyle bir cümle eklemiş olmasının evet. bu maddeye nedeni bu mudur? Şimdi AKP sözcülerinin pek çok kere söylemiş olduğu şeyler vardır. Bizim ciğerimiz yanıyor, yapmış olduğumuz pek çok şey ithal ediliyor. Yargı bizi işte bir mengene gibi tutuyor, ayağımızda bir pranga vesaire şeklinde açıklamaları var. Buradan yola çıktığınız zaman yargının, idarenin yani yürütmenin önünde bir engel olarak görüldüğünü söylemek, yürütme açısından söylemek hiç de yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Ee, ve e, pek çok alanda olduğu gibi yürütme, e, yargı üzerinde de e, etki alanını arttırma çabası içerisinde olduğunu düşünüyorum. E, yani İdari yargı Usul Kanunu'nda yenilik denetimi, e, hukuki denetimle sınırlı bir yargılama yapılacağı açık. E, Anayasanın 125. maddesinde de yine hukuki denetim yapılacağına dair düzenlemeler varken, <gülüyor> dolayısıyla zaten yenilik denetimi, e, konusunda e, mahkemeler yenilik yönetimi yap, yap, yapmadan e, kararlar e, veriyor, gözüküyor iken e, anayasaya kalkıp e, yenilik yönetimi e, yapılamaz e, şeklinde özel bir ibare eklenmesinin altında e, bir niyet olduğunu düşünüyorum. ve Bu niyetin de e, uygulamada e, karşımıza pek çok e, davanın daha baştan e, ortadan kaldırılması gibi bir sonuçla sonuçlanabileceği bir gelişme ortaya koyacağını düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz Rica Yakup edeyim. Bey. Bir de Arif Bey'in görüşlerini dinleyeceğiz. Biraz sonra tekrar görüşürüz. Tamam. daha sonra Görüşmek Teşekkürler. Çok teşekkür sağ çok sağ Avukat Yakup Okumuşoğlu'yla görüştük. Yerindelik denetimi meselesi anayasa değişikliğinde referanduma sunulacak olan maddelerde çevre davaları açısından ne anlama geliyor diye Şimdi biraz sonra Arif Ali Çangı ile görüşeceğiz. İzmirli avukat arkadaşımız ya Volkan onu bağlamaya çalışıyor şu anda. Ben de size kısaca Noyan Özkan'ın bu tartışmaya açan ve tartışmalara neden olan yazısından bir cümle okuyayım. Noyan Özkan şöyle diyor. Danıştay yargının idari işlemlerin Yerindelik kararı ve buna bağlı olarak Yürütmeyi durdurma kararı verebileceğini Çeşitli defalar vurguladı Hükümet bu olgu karşısında yürütmeyi durdurma Kararları çıkarılmasını sağlayan Yerindelik denetimini aşmak için Anayasa değişikliği paketine madde ekledi Danıştay'a sen idarenin yerine geçemezsin diyorlar Anayasa değişikliği paketine koydukları Madde geçerse Danıştay yerindelik denetimi Yapamayacak çevre konusunda açılan Binlerce dava var ve değişik sistemi Gerçekleşirse hepsi düşer Zaten e, tartışmaya yol açan başlı madde buydu. Arif de herhalde hatta. E, günaydın Arif. E, günaydın. Evet. Sen Teşekkür iyi. ederim. E, hoş geldin sen de Açık Yeşil'e. E, şimdi evet. e, Arif Ali Çangı'yla da bu konudaki yorumunu konuşalım. Biraz önce Yakup ile de konuştuk. E, bu Noyan Özkan'ın söyledikleri, senin yazılarını da biliyoruz. E, 125. maddedeki bu değişiklik böyle bir çevre davalarında olumsuz bir duruma yol açar mı? Şimdi e... Sevgili arkadaşlarımın, e, Yakup Okumuşoğlu'nun, e, Noyan Eskan'ın e, değerlendirmelerine yani, katılamıyorum. E, i̇stersen şöyle yapalım, var olanı bir netleştirelim, kafa karışıklığı ortadan kalksın. E, yapılmak istenen amaç ve ne, ne gibi sonuçlar doğuracak öngörülerimizi söyleyelim. Şimdi e, idari yargılaması kanun ikinci maddesinde biraz önce e, Yakup e, arkadaşımızın söylediği sözden belki tam anlaşılamamış olabilir yerindelik denetimi yapılamaz e, cümlesi zaten var. Aynen şunu söylüyor. İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuk uygunluğunun denetimiyle sınırlıdır. İdari, idari mahkemeleri yerindelik denetimi yapamazlar. Yürütme yerine kanunlarda gösteren şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kıslayacak idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisi kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler. Yani e, çok açık bir şekilde yerindelik denetimi yasağı Yasada var zaten ve uzun yıllardır bu e, kural uygulanıyor ve şu ana kadar eğer ekoloji alanında kazanımlar elde ettiysek bu sınırlamaya rağmen elde ettik. Bunu bir ortaya koymak gerekiyor. Diğer yandan e, anayasa di, anayasadaki var olan anayasadaki aslında cümle e, yargı yetkisi idari işlem ve eylemle hukuk uygunluk denetimi sınırlıdır. E, ben, e, bir diğer anlamı da yerindelik denetimi yapılamayacağına dair bir e, yapılamayacağını anlamıdır. Ama şimdi bu anayasa değişikliği paketin tartışılması sağlıklı bir ortamda yapılamadığı için e, pek çok kavramlar birbirine karıştı. Dolayısıyla e, tartışmalı bazı kavramlar üzerinde değişik değerlendirme, değişik yorumlar yapılabiliyor. E, yerindelik denetimi, kamu yararı denetimi bu kapsamda ben karıştırıldığını düşünüyorum. Çünkü Kamu yararı denetiminin yerindelik denetimine konulması hukuken bence mümkün değil. Zira idari yargı suyu kanununda idare mahkemelerinin, e, idari yargının e, e, davayı görür iken öncelikle bir işlemin yetki, sebep, konu, e, amaç yönünden ...hukuka aykırı olup olmadığını değerlendirmesi gerekiyor. Şimdi bunların içinde maksat ya da amaç diye belirtilen unsur... ...kamu, kamu yararının tam ta kendisi. Yani, yani siz kamu yararının e, bir yeri... ...yani bir olayın bir şeyin... ...kamu yararına uygun olup olmadığının... ...yerindelik denetimi olduğunu düşünmüyorsunuz. Çünkü hayır, demin... Hayır kesinlikle değil. Yakup Kukmuşoğlu öyle söyledi. Zira amaç yönünden hukuka uygunluk denetimi işlemin ya da eylemin, idarenin işlemi ve ya da eyleminin kamu yararına mı yoksa kişisel veya belli bir kesimin çıkarına mı olup olmadığını değerlendirilmesidir. Bu yerindelik denen kavramla karıştırılmaması gerekiyor. Peki yerindelik nedir diye soracak olursak bunun zaman, mekan, ekonomik ve siyasi ve benzeri koşullar yönünden Uygun olup olmadığı gibi olarak tanımlanabilir ki, tabii ki her olayın, her somut olayın e, olayda e, karşımıza farklı farklı biçimde o, çıkabilir. Örneğin, e, yürüttüğümüz e, bir ulaşım zamlı iptali davasında yürütmeyi durdurma kararı Bölgede Ara Mahkemesi tarafından e, İstanbul'da, İzmir'de daha pahalı olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Şimdi, daha pahalı olması, daha ucuz olması, işte idarenin takdir yetkisiyle ilgili bir şey. Yani yerindelik denetimi, yerindelik değerlendirilmesi bu kapsamda olduğunu ben düşünüyorum ki e, yürüttüğümüz davada bu itirazda bulunduk. Oysa burada kamu yararına uygun olup olmadığı, verilen hizmetin e, hizmeti alanlar tarafından e, karşılanabilir bir ücrette olup olmadığı ya da ekonomik durumuna uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ya da ücretli Sağlanıp sağlanması gerektiğini değerlendirilmesi şeklinde e, ele alınması gerekirdi. Her somut olayda karşınıza farklı farklı çıkıyor. Ama e, idare hukukunda idare hukukçuları yerindirik denetimini savunmazlar. Evet i̇dari siz zaten hukukları... yazınızda da böyle bir şey söylüyorsunuz son yazınızda. E, siz de yerindirik denetimi zaten e, yapmayı istemezsiniz öyle mi? Evet, evet. Yerindirik denetimi çünkü idare idari yargının bir e, işini amacına aykırı bir şey. Yerindelik denetimi e, siyasi iktidarın ya da idarenin e, ortaya koyduğu politikaların uygulanmasına ilişkin bir şey. Ama bu politikaların uygulanırken kamu yararına uygun olup olmadığı e, yargının görev alanına girer. Ama e, örneğin bir otoparkın e, orada mı yapılacağı veya 200 metre ilerden yapılıp yapılmayacağı yerindelik denet yerindelik kriterine göre değerlendirilir. Peki Danıştay'ın bir işteat oluşturması ihtimali yok mu Yakup Bey'in söylediği şey buydu? Ya yani işte orada kamu yararı denetimi yerindelik denetimi de değil midir konusunda uzlaşamıyoruz anlaşamıyoruz. Bence kamu yararı denetimi yerindelik denetimi olmadığından dolayı Danıştay'ın bir, bu konuda bizim aleyhimize olarak bir aleyhimize bir iştahat yaratması söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Ama e, şu kaygı e, yerinde haklı e, siyasi iktidar. Madem ki e, hukukumuzda yerindelik denetim yapılamaz kuralı varken e, neden böyle bir anayasaya e, hiçbir surette yerindelik denetim yapılamaz kuralı evet. koyuyor e, Rayleigh'in kaygıya. Katılıyorum. Çünkü burada e, siyasi iktidarlar sadece AKP hükümeti olarak falan bakmayınız daha önceki siyasi iktidarlarda hep e, kendi e, aleyhlerine verilen yargı kararlarına e, şikayet etmişlerdir. Veya uygulamamışlardır. Hep, evet, mi? uygulamamışlardır. <gülüyor> Ve e, hep e, önlerine engel çıkardığını ileri sürmüşlerdir. Bu idarenin, e, var e, şimdiye kadar e, yaşanan süreçte siyasi iktidarların, idarenin hukuka uygun e, davranma konusundaki e, duraksaması, keyif, isteksizliğinden kaynaklanan, hukuka uygun bir yönetim anlayışını sergiler arasından kaynaklanan bir şey. Peki neden bu konuyu bir üstünlük, bir psikolojik bir üstünlük yaratılmaya çalışılıyor. Yani siyasi iktidarın canını yakan, kendisini yönüne kendi yap yapacağı işleri engellediğini düşündüğü, yarkı kararların ortadan çıkmaması için, bir daha çıkmaması için bir psikolojik üstünlük yaratmaya çalışıyor. Ve diyor ki, şimdiye kadar Danıştay ee, şu şu kararlarla yerindelik denetimi yapmıştır. Yetkisini aşmış, aşmış Bunu hükümet yapıyor. söylüyor. Evet. Hı -hı. E, bunu söylüyor. Şimdi bunun karşısında e, bizim arkadaşlarımızdan bakın e, başbakan böyle söyledi. Bakan şöyle dedi. Şu sanayici böyle dedi. Veya şu e, gazetenin maaşını böyle çıktı. Demek ki bu yerindelik denetimi sınırlamasının anayasaya girecek olması bizim aleyhimize sonuç doğuracak kaygısıyla bazı değerlendirme yapılıyor. Ben buna bir yaratılmak istenen psikolojik üstünlüğün üstünlüğüne ne teslim olmak olarak düşünüyorum bu öyle görüyorum Hatta tuzağa düşürmeye çalışıyoruz ve tuzağa düşürüyoruz kaygısı taşıyorum kimi dostlarım bu nitelememden rahatsız oldular ama ortada bir gerçeklik var Eğer kamu de denetimi kamu yarına denetimi kamuya denetimi yerindelik denetimi değil ise ve şimdiye kadar aldığımız kararlar, kamuya denetimiyle alınan kararlar ise e, başbakanın veya bir bakanın yerindelik denetimi yapıyorlar diye e, ya kapılıp evet bunlar, şimdiye kadar biz yerindelik denetimiyle e, bazı kararlar aldık demek aslında oradaki psikolojik üstünlüğe hizmet eden bir e, etki yaratacak. Peki bu psikolojik üstünlük e, hakimleri etkileyebilir mi? E, tabii ki bu hakimler e, bu toplumda yaşayan insanlar. E, e, yürütülen e, siyasi e, politikalardan e, kamuoyunun yarattığı havadan her bir şeyden etkilenmeleri çok doğal bir şey. Ama bunu eğer e, hukusal kavramlara yüklenen anlamlar gerçek anlamlarla değerlendirdiğiniz takdirde e, hakimin bundan etkilenmeden doğrudan doğru önüne gelen e, e, davayı hukuka uygun bir şekilde değerlendirmesi söz konusu olacak. Bizim aslında yapmamız gereken e, defalarca yazdım bunu de, yapmamız gereken de bu. E, ne, her ne kadar e, başbakan öyle dese de, bakanlar öyle dese de e, şimdiye kadar e, biz aldığımız e, kararlarda yerindelik denetimiyle değil hukuku uygunluk denetimiyle aldık, kamu yararı denetimiyle aldık ve bundan evet. sonra anayasaya o cümle girse bile biz yine kamu yararı denetimiyle bu sonuçları almayı sürdüreceğiz denmesi o psikolojik üstünlüğü kıracak bir yaklaşımdır. Diğer türlüsü o üstünlük yaratma çabasına katkısı olur diye düşünüyorum. <gülüyor> evet yani siz gayet net bir şekilde hükümetin <gülüyor> hükümetin pardon bir böyle bir niyeti olsa bile yani bu maddeyi koyarken bu kendisine karşı ya da kendi tasarruflarına karşı verilen yargı kararlarını aşma gibi bir niyetle yola çıkmış olsa bile hukuk çerçevesinde bakıldığında bunun mümkün olmadığını söylüyorsunuz. Evet, evet. Çünkü yapılan bir hukukilik denetimidir. Yerindelik denetimi zaten değildi diyorsunuz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben Arif teşekkür ee, Daha sonra tekrar görüşürüz. İyi Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. E, Referandum tartışmasının çevre hareketi açısından en sıcak noktalarından bir tanesi olan 125. madde <gülüyor> ve yerindelik denetimi tartışması ile ilgili farklı iki görüş e, ...dinleyerek e, tartışmayı biraz açmaya çalıştık. E, önce avukat Yakup Okumuşoğlu... ...ardından avukat e, Arif Ali Çangı... ...ikisi de e, çevre davaları konusunda... ...son derece e, uzman ve deneyimli isimler... E, ...bize e, konunun e, farklı yönlerden... ...farklı bakış açılarından neye yol açabileceğini söylediler. E, Yakup Okumuşoğlu daha çok... E, bu kamu yararına uygunluk üzerinden kazanılan davalarda bir yenidelik denetimi unsurunun olduğunu kısmi de olsa bu değişikliğin bunu zedeleyebileceğini söylerken Arif Ali Çang'ı bunun söz konusu olmadığını sadece hukuka uygunluk denetimi yapıldığını zaten hükümetin böyle bir niyeti olsa bile hukuksal olarak bunun mümkün olmadığını söyledi. Referandumla ilgili anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan bütün tartışmalarda olduğu gibi Kararı tabii ki bütün bu argümanları dinleyen seçmen karar verecek. Biz de, ben de herhangi bir bunun üzerine, hukukçuların üzerine başka bir yorum yapmak istemiyorum. Programın son iki dakikasında, bugün şeyde müzikle çalamadık ama bir fikri takip yapalım. Geçen hafta Avustralya seçimlerinden bahsetmiştik. Avustralya seçimlerinde Yeşiller ilk kez bir milletvekiliyle, e, parlamentoya girdiler. Daha önce senatoda e, senatörleri vardı e, ama e, oradaki sistem işte biraz İngiliz sistemine benziyor. E, asıl hükümetin kurulmasına etkileyen e, alt mecliste e, daha önce hiç milletvekili sokamamıştı. E, bu sefer iklim değişikliği tartışmalarının da etkisi olduğu söylenen bir seçim süreci sonucunda Yeşiller bir milletvekili sokup e, işçi partisi ve muhafazakarların <gülüyor> Eşit milletvekili çıkardığı bir durumda anahtar parti konumuna gelmişlerdi. Hükümet kuruldu. İşçi Partisi lideri Julia Gillard'ın e, Gillard e, başkanlığında bir azınlık hükümeti kuruldu. İki bağımsız e, milletvekili destekledi. E, Yeşiller de dışarıdan desteklediler ve bir azınlık hükümeti kuruldu. Bu sonuç e, gazetelerde e, Yeşillerin anahtar e, parti haline geldiğini söylüyor ve Yeşillerden seçilen... Tek Milletvekili Adam Bent, bu kendilerinin meclisteki konumu ve hükümeti dışarıdan destekleme konumları nedeniyle artık hükümetin, Avustralya hükümetinin özellikle iklim değişikliği ile ilgili atması gereken adımlar konusunda daha fazla baskıcı olacaklarını ve ...karbon emisyonlarını düşürmesi için zorlayacaklarını söylüyor ki bu son derece önemli Avustralya için Avustralya dünyanın en büyük kömür üreticilerinden e, bir tanesi bildiğiniz gibi. Evet e, bugünkü e, programı da daha çok referandum tartışmalarına ayırmış olduk. Gelecek haftadan itibaren Ömer Madre ile birlikte yine e, sokağın, hayatın ve politikanın çevre ekoloji gündemine bakmaya devam edeceğiz. Gelecek haftaya kadar hepinize hoşçakalın diyoruz ve iyi bayramlar. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi.